Kadınlar hayızlı günlerinde türbe, şehitlik veya mezar ziyareti yapabilirler mi? Yani kadınların özel durumlarında yani hayız ve nifas dediğimiz regil durumlarında yapamayacak gibi adetleri belir. Evet. Neler işte namaz kılamazlar, oruçlarını daha sonra yani hayızlı olmadığı dönemlere ertelerler, Kabe'yi tavaf edemezler. İşte Kur'an-ı Kerim'i tilavet edemezler. Ama Kur'an-ı Kerim'den bazı dua ayetlerini e, ne olabilir? Dua maksatı okuyabilirler. Hatta bu durumda kabir ziyareti yapmalarında da bir sakınca yok. Yani konu özellikle oraya geldiği için. Çünkü evet. o, o yasaklar neyim ne değil, mazlumasında değildir. Fakat kabir evet. ziyareti yaparken Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Yani Tabii Kur'an-ı Kerim okuyamayacak ama bildiği duayı yani deli döndüğü kadar o halinde bile okumasında kabir başında veya bir başka zamanda okumasında bir sakınca yok. Herhangi tesbihat zikir bunları yapabilir, dua da edebilir.